Sen İstel Muharebesi nereden başladı biliyor musun? Onun ben sana tarihçisini burada anlatıvereyim. Anadolu'da erkeği gördü mü kadınlar sırtlarını dönerler. Öyle bir adat eskiden beri gelmiş ana, ana. Korkulundan değil. Bir kavmin ananesi bu. Mesela Çinliler iki tane saman çöpünden pilav geliyorlar. Kimse ayıplamıyor. Bizimkini ayıplıyorlar nedenyse. Hani niçin bunu söylüyorum? Onda oldum bize bizde bol ayıplanıyor. Efe gitmiş çeşmeye, bir Türkmen kızı gitmiş izim tarafında Efe de koymuş çeşmeye, Efe de gelmiş dedi kız, sen erkeğin çakınmıyorsun dedi. Çek iş tesviyeyi dön dedi. Kız dedi ki hayır hangi erkekten sakınacağım ben dedi. Ben erkek değil miyim? Sen erkek misin de Yunan ne arıyor İzmir'de dedi. Sen erkek seneye geldin. İyi dinle. Demek erkeksin, Hasan dedi, yorulun ne iş var İzmir'de dedi. Efe ve aldı kızanların ne başlattılar şeyden ne harap Oradan başladı için başı. İstiklal muharap etti. Sonra Cenab-ı bize fet futuhat verdi. Zaten kavmümüzün kanında esaret, esarete tahammül edemez bizim kavmimiz. Ölmek için daha hayırlıdır. İstiklalimizi kaybetmekte. Hürriyetimizi kaybetmekte ölümümüz daha hayırlıdır. Biz düştü çökerek yaşayamayız. Kaç devlet kurmuş babalarımız Avaya i Kaç tane devlet kurmuşlar? İnşallah ilâ yümrü haşrıver karar, milletimizin istiklali baki kalacaktır. Allah, din-i ahana güvene kanlar hürmetine, şehitler, gaziler hürmetine... Çünkü bu devletimiz bizim gaziler ocağıdır, şehitler bu ocağıdır. Hanginizin hanesinden şehit yoktur soruyorum, bir, bir sor bak evine. Her biri ediyor. Sen de 7 ötikinde, 19 Allah için de kurbanlarımız var Onları kanı bizi bırakmayacaktır.